Allah'ımdan Şeytan Rijim. Bismillah al rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fıssalat ve Selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala Alehi ve Sahbi Ejma'in. Geçen derste gördüğümüz, son gördüğümüz 42, 43, 44. ayetik kelimelerde. Cenabı Allah. Peygamberleri ilk yalanlayanların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Efendimiz'in ilk muhatapları olan Kureyş olmadığını onlardan önce de birçok kavmin kendilerine gönderilmiş olan peygamberleri yalanladıklarını haber vermektedir. Yalanladıktan sonra onları azap ile yakaladığını bildirmektedir. Ve bu ayetler fekan kiri Benim onların inkarlarına karşı verdiğim ceza onların yaptıklarını kabullenmeyeceğim ve reddedeceğim anlamındaki ceza nasıl idi? Bir görüp bakın düşünün dedikten sonra şimdi göreceğimiz 45. ayet-i kerime tarihin bizim için bu ümmet için ne kıymet ifade ettiği, geçmiş kavimlerin bıraktıkları eserlerin, onlardan kalmış olan, geriye kalmış olan izlerin, ne anlama geldiğini anlatan ve ona dikkat çeken bir ayet-i kerimedir. Batının etkisiyle özellikle 19. asırdan sonra, Tarihi denilen eski eserlere ve izlere abartılı ve abartısız özel bir değer verilmeye çalışıldı. İşte eserler arkeolojik kazılarla ortaya çıkartıldı. Arkeolik kazılarla ortaya çıkartılanlardan tarih adına bir takım sonuçlar çıkartıldı, değerlendirmeler yapıldı vesaire. Bunun arkasında tabii birçok ideolojik uygulamalar, cereyanlar da yapıldı. Türkiye'de Osmanlı'nın son dönemleriyle Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Truva denilen Eski Çanakkale'de yapılan kazıların çalınan eserlerin Değiştirilen tarihin hala envanterini ne biz biliyoruz ne de başkaları. Çalanlar hariç. Yani tarih çalınıyor. Bunun arka planı çok değişik. Değişik maksatları var. Sebepleri var. Geçen gün Süleymaniye Kütüphanesinde daha doğrusu işi kütüphanecilik olan bir kardeşimizle görüşüyoruz. Kaydı bulunup da kütüphanede bulunmayan binlerce kitabın mevcudiyetinde bahsetti. Kayıtta var. Fila yok. Nerede? Bizden, tarihimizden, kütüphanelerimizden birkaç yolla hırsızlık yapıldı. İstila ve işgaller zamanında birçok eserimiz çalındı. Bu bilinen bir husustur. En son örneği maalesef Bağdat'ta yaşandı. Şimdi de Şam'da, Dimaşk'ta yani ne yapılıyor bilemiyoruz. Biz sadece bomba atıldığını, insanların haksızca öldürüldüğünü biliyoruz. Bu şimdiki zamana dair bir katilliktir. Bir zulümdür, bir haksızlıktır, bir adaletsizliktir. Dabdarlığın en ileri derecesidir. Fakat bu kafirlerin, zalimlerin ellerinin tarihe, ilme ve ecdadımızın bıraktığı o değerli nadide ilmi eserlere ne kadar büyük hainlikle uzandıklarını fazla bilmiyoruz. Irak'ın ikinci işgalinden yani Saddam'ın öldürülmesinden önceki oğul buz zamandaki işgalinden bahsediyorum. Irak'ta bütün bakanlıklar başta petrol bakanlığı olmak üzere Gerekli askeri birlikler tarafından korundu, görevli askeri birlikler tarafından korundu. Arkeolojik eserleriyle ve kitaplarıyla meşhur, Irak Arkeoloji Müzesi ile, pardon Bağdat Arkeoloji Müzesi ile Bağdat Kütüphanesi korunmadı. O zamanın haberlerini yakından takip edenler Bunu iyi hatırlamalar lazım. Korunmadı değil, bu iş için özel yetiştirilmiş ajanlar tarafından talan edildi. Birinci dünya harbi esnasında ve öncesinde İslam dünyasında çalınan ve kaçırılan eserler izleri daha yeni bulunuyor birçoğunun. Birçoğunun da izleri daha bulunmadığı ve bilinmiyor. Kayıtlı olup da kaçırılmış binlerce kütüphane, kitaptan bahsettim. Dediğim gibi bunlar ya otoritenin boşluk zamanlarında birileri tarafından içteki yataklık edenlerle birlikte çalınıp götürülmüş veya bu işin ne demek olduğunu bilmeyen zavallı gafiller tarafından beş on kuruş gibi hasis, değersiz menfaatler uğruna bu işin ajanlarına kaptırılmış ve satılmış. Ondan sonra bilmeyenlerimiz ya diyorlar kardeşim bu eserin dünyada bir nüshası var. Neden efendime söyleyeyim İngiliz British Museum'da? neden Paris Louvre Müzesi'nde? Bundan dolayı sebeplerinin bir kısmı bunlar. Batı tabii bu ne anlatıyor? Batı bizim tarihimizin payandasız olmasını istiyor. Dayanağının olmasını istemiyor. Bunun arkasından bir zaman gelecek. Ya sizin medeniyette payınız yoktu ki ne tarihiniz var, ne eserleriniz var, ne kitaplarınız var, ne şu var, ne bu var. Hadi bunları söyleyemediler, kısmen söyleyecekler. Arkasından şunu söyleyecekler, e peki niye eserlerinize sahip çıkmadınız? Çok da haksız olmazlar o zaman böyle sordukları zaman. Peki, batı tarihe bunun dışında ne bakar ideolojik yaklaşımların ve kendilerini ifade yerindeyse bize karşı bir yerlere konumlandırmak maksadıyla bizim tarihi birikimlerimize bu yaklaşımlarının dışında ne amaçla tarihe yaklaşır? Kendi tarihleri ise kendilerini yüceltmek için. Kendilerinden başkalarının tarihi ise başkalarını alçaltmak için. Hatta bizim topraklarımızda bile kendi tarihlerinin eserlerini, arkeolojik eserlerini bulup çıkartıp aslında bu toprakların gerçek sahibi biziz dedirtmeye getiriyorlar. Zamanla işi götürmek istedikleri hedef bu. Yok efendim ben söyleyeyim işte Antep'te bilmem ne antik kenti, Orfa'da bilmem ne antik kendi, bakıyorsun o antik kentin tarihi, hepsi Romalılara bağlanıyor. Veya Yunanlılara azdır bağlanan, çünkü Yunanlıların pek öyle uzun boylu istilası yok. Veya Makedonyalı İskender'in söyleyeyim Hindistan'a kadar uzanan seferler ne kadar uzatılıyor. Ve çoğumuz bunun arkasındaki niyeti, daha doğrusu ne demek istediklerini düşünmüyor, anlayamıyor yorumlayamıyoruz. Kısacası onların tarihe bakışları veya yaklaşımları veya tarihi kalıntılara, eserlere bakışları bizim açımızdan kendileri açısından ne ifade eder bilmiyoruz ama kusura bakmasınlar bizim gördüğümüz budur veya onların yaptıkları bizim böyle görmemizi sağlıyor. Biz onlara haksızlık etmiyoruz. Onların yaptıklarını böyle okuyoruz. Başka bir anlama gelme ihtimali de Olayın iç yüzünü bilemeyen, anlayamayanlar dışında başka bir anlama gelme ihtimali yok. Peki Kur'an-ı Kerim tarihe, tarihin kalıntılarına nasıl bakıyor? İşte bu sorunun cevabı hemen hemen Kur'an-ı Kerim'in toplamının üçte birine tekabül eden kıssalarda kendisini ortaya koyuyor. Bunun cevabını veriyor kısalarda sürekli olarak vurgulanan, dikkat çekilen, geçmiş kavimlerin yaşantılarından, tecrübelerinden, akıbetlerinden bizim ibret dersleri çıkarmamızdır. Bunun üzerinde bilhassa duruluyor. Onun için şu 45. ayeti kerimeye bu manada, belki kıssaların özetini veriyor kıssalardan alınması gereken dersin hülasasını veriyor diyor ki Estaizubillah fekeeyyem min karyetin ehleknaha nice bir ülke bir kasaba bir şehir vardır ki biz onları helak ettik helak ettiğimiz nice şehirler nice ülkeler var Zalim olduğu halde zulmettiği için biz onları helak ettik. Burada Kur'an-ı Kerim'in geçmiş medeniyetlere ve tarihe bakışı, yaklaşımı ve yorumu ile geçmiş tarihe çağımızın çeşitli bakışları ile alakalı yorumlar arasında bir ...ciddi ayrılık ve farklılık olduğunu görüyoruz. Kimileri tarihin ve medeniyetlerin değişimini tekamülle izah eder. Kimisi medeniyetlerin ömürlerinin bitmesiyle izah eder. Kimisi medeniyetlerin döngüsel olarak el değiştirmesiyle izah eder. Ve başka irili ufaklı izahlar da var. Son zamanlarda kimisi... Efendim ve söyleyeyim, çağdaş medeniyeti Fuguyamanın yaptığı gibi tarihin sonuyla izah eder. Veya Hantikta'nın yaptığı gibi medeniyetlerin çatışmasıyla izah eder. Bizim siyasilerin bir kısmı da isabetli isabetsiz o ayrı bir konu efendim, medeniyetlerin buluşması diye veya kaynaşması diye izah eder. Kur'an-ı Kerim bunların hepsinden farklı izah ediyor. Kur'an-ı Kerim Medeniyeti Allah'ın dinini yaşamak olarak nitelendirir. Onun dışındaki yaşantıları cezalandırılmayı hak eden bir zalimlik olarak nitelendirir. Kur'an-ı Kerim'in de medeniyetlere bakışı kısaca böyle bu ayet-i kerimeden hareketle söyleyecek olursak. Yani adil ve yaşamayı hak eden, beşeriyete adalet taşıyan, adalet gönderen medeniyetler ve zalim medeniyetler. Daha doğrusu adil tek bir medeniyet vardır. O da İslam medeniyetidir. Diğerleri de zalimdir. Ve kayen min qaryetin ve hi Medeniyetlerin yıkılış sebebi zalimliğe sapmalarıdır. Arkası devam ediyor. Fehiye haviyetun ala urushha. Bu medeniyetler diyor. Bu kasabalar, bu şehirler çatıları yere düşüp yıkılmış, duvarları da üstlerine çökmüş. Acayip bir canlandırma. Ve bir muattalah ve kimsenin gidip gelmediği ıpsız kuyular. Su çekeni yok, hatta suyu kalmamış, bitmiş, gidip geleni kalmamış şehirler, ırmaklar, sular vesaireler. Çünkü medeniyetler daima suyun olduğu yerde, ister akarsu ister deniz gibi, suyun olduğu yerde yaşarmıştır, bitmiştir. Çöl medeniyeti diye bir medeniyet yoktur. Çölde göçebelik olur. için bizim şehirlerimizin adı Medine'dir. Şehirlerin anası da Mekke-i Mükerreme'dir. İslam medeniyetinin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte kurulan İslam medeniyetinin de ilk şehrinin adı da Medine'dir. Umul Kur'an'ın özelliğine Allah'a ibadet etmek üzere yeryüzünde ...ilk evin kurulduğu şehir olmasıdır. Onun için bütün şehirler Demek ki şehirleri şehir yapan... ...İslam noktayı nazarından hareketle söyleyecek olursak... ...Allah'a ibadettir. Medeniyeti medeniyet yapan... ...Allah'a teslimiyettir. Öbürleri... ...bu ayet-i kerimeden hareketle nitelendirecek olursak... Zalim şehirlerdir, zalim medeniyetlerdir, zalim kasabalardır. Dolayısıyla zamanı gelince helak edilmeyi hak ederler ve helak edilirler ve edilmişlerdir. Onun için bu çağdaş, Amerikan liderliğindeki bu çağdaş medeniyet, küreselleştirilmeye çalışılan yani şerri, her türlü kötülüğü, bütün dünyaya ihraç edilmeye çalışan bu medeniyet, ya kendisine gelecektir, kurtulacaktır, veyahut da kaçınılmaz bir sonu, diğer medeniyetleri bekleyen kaçınılmaz son onu da bekleyecektir, beklemektedir. Zamanı gelince o da helak olup bitecektir. Ha, bu arada bizim sorumluluklarımız var. O ayrı bir mevzu. Onu daha önce, Özellikle 39. ayet-i kerimeyi mevzu bahis ederken, ayet-i kerime izah etti, biz de dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Ve bir erim muattalah ve kasrim meşid, ve sahipsiz kalmış nice kuyular, su kaynakları ve alabildiğine yükseltilmiş, itina ile inşa edilmiş pek yüce ve yüksek binalar saraylar köşkler bunların hepsi sahipsiz kaldırıyor. Sebebi ne? Bu konuda anahtar kelime ve hiye zalimetun ve hiye zalimetun buyruğudur. Zalim olduğu halde. Zulüm özel olarak bu gibi yerlerde zikredildiği zaman küfür ve inkar manasındadır. Helaki beraberinde getiriyorsa o zulüm küfürle eş anlamlıdır. Yoksa normal şartlarda helaki getirmiyorsa her bir günahkar günahı kadar kendi nefsinin zalimidir. Günahı kadar kendisine veya başkasına zulmeden bir zalimdir. Zalim olmak eğer zulmü mübah görmeyi beraberinde getirmiyorsa küfrü gerektirmez. Tövbe kapısı açık bir an önce tövbe edilmesi gerekir. Bu gibi yerlerde helaki mevzu ediyor Karine sebebiyle buradaki zulüm küfürle eşallanmadır. Demek ki helak edilmelerinin sebebi zalimlikleridir. Küfrün de çeşitli tezahürleri var. Bu tezahürlerin en önemlisi zulüm, burada insanın kendisini aşan, ve başkalarının haklarını hiçe saymayı da beraberinde getiren bir küfür mevzubahis edildiği zaman özellikle zulüm mevzubahistir. Yani kimse kendisi kafir olup küfrünü kendi sınırlarında tutmuyor. Küfrün propagandasını yapıyor. Küfrü etkinleştiriyor. Başkalarının küfre sapmalarının Önünde yol açmakla kalmıyor. itiyor da. Kendi halinde bir küfür bir kişiyi bulur, bir aileyi bulur. Fakat küfür kişinin dar sınırlarını aşarak başkalarını da küfre itmeye, küfre çekmeye, yönlendirmeye çalışacak veya bu hali alacak olursa o zaman küfür bizatihi zulüm de olur. Zulüm olur. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz fettequllulme fe innehu zulümatun yevmel kıyamet buyuruyor. Zulmün her türlüsünden sakının. Çünkü zulüm kıyamet gününde. Zulümat olacak, karanlıklar olacaktır. Onura, aydınlığa en çok muhtaç olacağımız zamanda zalimliğimiz varsa maazallah her bir zalimliğimiz oranında veya miktarında ona denk bir karanlık önümüzü karartacak. Onun için her halde adaleti elden bırakmayacağız. Birileri bize zulmetse dahi adil olmayı elden bırakmayacağız. Çünkü zalim olduk mu, bize yapılan zulmün ecrini kaybedeceğimiz gibi zulmün vebalini de yükleniriz. Ha, sağ yanağına bir tokat indirene sol yanağınızı çevirin demiyorum. Zulme zulümle karşılık vermeyin diyor. Yoksa bize zulmedene karşı direnmek de, Hakkımızı uygun yoldan aramak da bizim en tabii hakkımız, hatta vazifemizdir. Yoksa zulmün önü alınmaz. Sağ yanağına bir tokat indirene sol yanağını çevireceksin. Bu İncil'in talimatıdır. Daha doğrusu tahrif edilmiş İncil'in talimatıdır. İslam'da daha önce gördüğümüz, az önce işaret ettiğimiz, 39. Ayet-i Kerime'de olduğu gibi bi Esastır. Zulme uğratıldıkları için kendileriyle savaşılanlara kendilerinin de savaşma izni verildi diyor. Yeri gelince cenab Allah o halde zulme karşılık vermenin hukuku şartları oluştuğu yerde Müslüman zulme karşı sessiz kalamaz. Çünkü zulme karşı sesini çıkartmak imkanı varken susmak peygamber aleyhissalatü selamın tabiriyle nedir? Dilsiz şeytanlıktır. Müslümanın da en çok uzaklaşması gereken şeytan ve şeytanın halleridir. Onu söylemiyoruz. Dolayısıyla söylemek istediğimizin eksiksiz doğru veya hak yerinde anlaşılması icap ediyor. Onun için bu kısa açıklamaya geliştik. Ondan sonra ibret, yani geçmişlerin eserlerinin e, ibret için görülmesi ve hatta bu maksatla yeryüzünde seyahat yapılmasından bahsediliyor. Efelem yesiru fil ard Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Dolaşmadılar mı? Çünkü Kureyş, Mekkeliler, Seyahat eden bir topluluktu. Ticaret sebebiyle. İlafı Kureyş ilafhem şitay sayf Kureyş'in güvenliği huzuru, sükunu için iki yolculuk oluyordu diyor. Bir kış yolculuğu, bir de yaz yolculuğu. Kışın yolculuklarını sıcak bölge olan Yemen'e yapıyorlardı. Yazında serin olan evet yazında nispeten daha serin olan Yemen'e göre daha serin olan Şam yani bugünkü Suriye. Rabbim esaretlerini ve sıkıntılarını bir an önce sona erdirsin, zafere inkılab ettirsin, yenilgilerini dönüştürüyordu. Oraya seyahat ediyorlardı. Dolayısıyla gidip gelirken helak olmuş kavimlerin işte attan semuda hatta lüt kavminden semud kavmine kadar at kavmine kadar hepsini görüyorlardı. Bu seyahatleri aslında. Bunların harabe halindeki ama o harabeleri bile bir zamanlar şehirlerin ne kadar görkemli olduğunu gösteren kalıntılar yanından geçiyorlardı. İşte Cenab-ı Allah onları soruyor. Efelem yesiru fil ard Onlar yeryüzünde dolaşmamışlar mıydı ki? Dolaşmışlardı yani. Fetekûne lehum kulûbun yakilûne biha O halde niçin onların kendileriyle akledik, akledecekleri akletmeleri gereken kalpleri yok? Ev aazânun yesmeûne biha Yahut kendileriyle işitecekleri kulakları yok. Ha. Demek ki geçmişlerin eserlerini gerek canlı olarak gezerlerken, gezerken bizler gerek herhangi bir görsel bir belge olarak izlerken bu, bunlar niçin bu hale geldi? Veya bunlar dün vardı bugün yoklar. Nereye gittiler? Ne oldu? Yahya Kemal'in dediği gibi birçok giden memnun mu yerinden diyor. Memnun ki yerinden diyor ama biz onu memnun mu yerinden diye soralım. Neden dönem yok kimse seferinden? Kusbin Saide de 14 asır önce Peygamber Asetullah'ın küçük yaşta iken dinlediği kusbin sahide, Saide Ukaz böyle söylemişti. Nerede babalar? Nerede dedeler? Geçmişler nerede? Onlar gittikleri yeri beğenip temi kaldılar. Yoksa yerlerinde mışıl mışıl uyusunlar diye mi terk edildiler? Ben şu kavmimi de görüyorum ki, dönüşü olmayan nehirlere su içmek üzere gidiyorlar. İçiyorlar ve bir daha geri gelmiyorlar. Büyük bir hatip, büyük bir hakim ve Peygamber vesselam onu vesselam bu hudbesini hatırlıyordu. Gittiler diyor geri gelmediler. Ya Kemal'in benim kanaatime göre sessiz gemi az önce bir mısrasına veya bir beytine işaret ettiğimiz sessiz gemi şiiri ilhamını buradan alıyor. Aynı manalar hatta aynı ifadeler tercüme edilmiş ama tabii şairliğin e, getirdiği güzellik ayrı bir şey. Normal bir tercümeyle bu güzelliği yakalayamazdınız. Bu şekilde tercüme etmiş olması bile bana sorarsanız başlı başına büyük bir edebi kabiliyettir. O ayrı bir konu. Ve Cenab-ı Allah soruyor, neden diyor onlar yeryüzünde dolaştıkları halde? He? Akleden kalpleri yok, olmadı ve hakkı işittikleri, kendisiyle hakkı işitecekleri kulakları olmadı. Oysa bunları görmüş olmaları onların hakkı akletmeleri ve işitmeleri için yeterli bir sebeptir. Yeterli bir sebeptir. Peki ne hak hangi hakla karşı karşıydılar? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hakla karşı karşıydılar. Göreceklerdi, bunu görmüşlerdi, şunu anlamaları gerekiyordu. Ya bunlar peygamberlerini yalanladıkları için bu hale düştüler. Helak oldular, izleri, eserleri kalmadı. Biz de bunun neticesinde helak olacağız peygamberi yalanlarsak. Akledecekleri kalp bunu getiriyordu. Akletselerdi iman edeceklerdi. Akletselerdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği o yüce hakkı ve hakikati işiteceklerdi, kulak vereceklerdi, idrak edeceklerdi, anlayacaklardı. Amma diyor ayet-i kerime. ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فقات gerçek şu ki asıl körlük gözlerin görmemesi değildir diyor Kalplerdeki daha doğrusu göğüslerdeki kalplerin körlüğüdür asıl körlük ya mesela Merhum büyük Hatip Abdülhamid Kişk diye bir Mısırlı büyük bir, bir Hatip vardır. Mutlaka adını duymuş olanlarınız vardır. Gözleri görmüyordu. Araplar yani onu tanıyanlar Sairülmene bir ünvanını verirler. Minberlerin suarişi. Gerçekten bir hitabeti vardı. Bir belagatı vardı, bir edebiyatı vardı. İnsan ağzı açık dinliyor. Yalnız bir farkında tarafı var. Bizlerin arasında bir zamanlar veya şu veya bu şekilde meşhur olan bazı hatiplerin hakkı batıl adına söylemeleri şeklinde değildi bu insan. Hakkı hak için söylüyordu. Ve hak olarak söylüyordu. Söylemekten de çekinmiyordu. Bugünkü Esed'in babasının hayatta olduğu dönemlerde verdiği bir hutbesindeki veya konuşmasındaki bir cümlesini size harcadık. Şu işe bak diyor. Suudi Arabistan'da Fehd var. Fehd Pars demek. Suriye'de Esed. Esed'de Aslan demek. Sudan'da Nümeyri. de Kaplancık demek. Numeir Kaplancık demek. Şu işe bak diyor ya diyor. Kendimizi ormanda bulduk. Ödemiyata bak. Ne biçim taşlama? Onlara hayvan yaptığı yetmiyormuş gibi. Canavarlıklarına da gönderme yapıyor. Uyguladıkları kanunlar orman kanunudur bu zalimlerin diyor. Yani ellerinde güç var. Güçleri istedikleri gibi kullanıyorlar. Orman kanunudur değil mi? Güçlü olan yaşayacak. Güçlü olan, zayıf olanı yiyecek. Bu budur. Ha. Şimdi bu adamın gözü kördü. Yine bu adam Allah rahmet eylesin. Elhamdülillah alel ama diyordu. Körlüğümden dolayı Allah'a hamd ediyorum diyor. Ey gözleri görenler sizin gibi haramı gördüğüm vakit, aman gözümü kapatayım, aman başımı şurada tarafa çevireyim diye bir sıkıntıyla hiç uğraşmıyorum diyordu. Böyle hayatı güzel karşılayabilen bir mümin. İman budur işte. İman budur. Allah'ın kaderine en güzel şekliyle rıza göstermek. Ve bu gözlerinin görmeyişine rağmen... ...Kur'an hafızı bilmem binlerce hadis biliyor... ...Edebiyatı, Arap edebiyatını fevkalade biliyor... ...Fıkıh biliyor, tefsir biliyor, hadis biliyor... ...Aman ya Şimdi bu adama nasıl kör diyeceksiniz... ...nice gözleri gören var... ...onun onda biri kadar ilme sahip değildi... ...yüzde biri kadar, binde biri kadar... ...görenlerin büyük bir çoğunluğu... böyleydi. ...onun için... Kur'an-ı Kerim her zaman doğruyu söyler. Kur'an-ı Kerim'in her kelimesi, her harfi hakikatin ta kendisini yansıtır. Gerçekten göğüslerdeki kalpler kör oldu mu iş bitiyor. İşte dünyada kalpleri kör olanlar ahirette kör olarak edilecek. Daha önce Taha Suresi'nde görmüştük. Kıyamet gününde kör olarak ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama ve biz o kafiri dünyada dar bir maişet ile bir geçime mahkum edeceğimiz gibi ahirette de kör olarak haşredeceğiz. Kale Rabbilime haşerteni ama ve kat kuntu basira. Ya Rabbi ben gözlerim görüyordu dünyadayken. Niçin beni körle haşrettin diyor. قال كذلك أتت كآياتنا فنسيتها İşte benim ayetlerim sana böylece gelmişti ve sen onları unuttun. Ve كذلك اليوم Onları hatırlamadın. Bugün de böyle unutulacaksın. Onun için elbette görmek başlı başına bir nimettir. Rabbim gözlerimizin de basiretini bizden almasın, kalbimizin basiretini de almasın. Ama eğer seçim bize bırakılacak olursa, Ya Rabbi illa birisinden birisini alacaksan, kalplerimizin basireti kalsın, kalplerimiz görsün, varsın gözlerimiz görmesin. Çünkü asıl hüsran, kalpteki basiretin görmenin kaybolmasıdır. Abdullah ibn-i da gözleri görmüyordu. Ama yüce bir sahabiydi. Kur'an tarafından ifade yerindeyse, Tebliği isteme, anlama, dinleme hakkı muhafaza edilecek kadar kalbinin basiretine önem verilmiş birisiydi. Ya, sahabilik değerinden bir şey kaybettirmedi ona. Değil iman değerinden, sahabilik değerinden dahi ona bir şey kaybettirmedi. Onun için Rabbim kalplerimizin basiretini almasın. ...kulaklarımızın hakkı dinlemesini almasın. Kulak birilerinin sözlerini işitmemiş falan... ...günümüzde en azından birçok sağırlığa... ...işte alet takılıyor, bir şeyler oluyor işte biliyoruz İşte biliyor insan. Fakat ya kulak... ...Ahmed'in, Mehmet'in, Ali'nin, Veli'nin... ...müziğin, cazın, sazın sesini işitmekle birlikte... ...hakkı işitmiyorsa ne işe yarayacak... Hakkı işitmiyorsa ne işe yarayacak? Hiçbir şey yaramaz. Mesela odur. Bunun için bizler kalplerimizin uyanık olmasını sağlayacağız. İşte bu uyanık kalpler ve hakkı işitmeye gayret eden kulaklar, geçmişlerin eserlerini doğru okurlar, doğru anlarlar ve çıkarılması gereken ibreti çıkartırlar. Geçmişlerin eserlerinden ve tarihinden çıkartılacak ibretin özeti şudur. İman edip hidayet bulanlar dünyada ve ahirette de iflah olurlar. İmanı terk edip dalalette olanlar dünyada da ahirette de helak olurlar, ziyandadırlar. Özeti budur. Fazla bir şeye gerek yok. Fazla söz söylemeye, uzun uzun araştırmaya bilmem ne etmeye gerek İşin özeti bu. O da değerli kardeşlerim, Kur'an'ı başta olmak üzere, tarihi de, sosyal hayatı da, kainatı da. Bunlar Allah'ın önümüze açtığı, okumamızı istediği, görmemizi istediği kitaplardır. Allah'ın okunan kitabı vahyi Kur'an-ı Kerim'dir. Bu Vahiy sayesinde biz okunacak diğer kitapları da doğru okumayı öğreniriz. Bu kitabın rehberliğinde okumamız gereken en önemli kitap Kainat Kitabı'dır. Okumamız gerekli olan diğer önemli kitap Toplumsal sünnetler yani Allahü Teala'nın toplumların yükselişi, helaki ve düşüşü için koymuş olduğu sünnetullah denilen değişmez yasaları öğrenmek, akletmek ve idrak etmektir. Bunlardan birisine Ra'd Suresi'nin 11. ayeti-kerimesi işaret ediyor. Kısmen durmaya çalışmıştık bunun üzerinde. İnne'llaha La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Aman ya Rabbi, müthiş bir kanun. Şüphesiz Allah bir kavmin halini onlar kendi nefislerindekini değiştirmedikleri sürece değiştirmez. Yani ey İslam ümmeti, durup durduğunuz halde, hak etmediğiniz halde ben sizi bu hale düşürmedim diyor Cenab-ı Allah. Ve bu halinizi değiştirmediğiniz sürece de sizin bu halinizi ben değiştirecek değilim diyor. Bunu okuyacağız. Okumamız lazım. Bu toplumsal sünneti ve bunun ayrıntıları olan diğer sünnetleri iyi idrak edeceğiz. Okumamız gereken bir diğer kitap işte bu içtimai kitaptır, toplumsal kitaptır, sosyal kitaptır ne dersek diyelim. Bu da okumamız gereken üçüncü kitap. Okumamız gereken dördüncü kitap da tarih kitabıdır. Emin noktayın bizim çocukluğumuzda okutulan tarihten bahsetmiyorum. Cumhuriyet'in yazdığı ve yazdırdığı tarihlerden bahsetmiyorum. Uluslararası siyasal otoritelerin yazdırdıkları ve yönlendirdikleri anlattıkları tarihten bahsetmiyorum. Tarihin doğru okunmasının birinci şartı evvela doğru yazılmasıdır. Doğru yazılamayan, yazılmayan bir tarih doğru olarak okunamaz. Onun için biz özellikle Osmanlı'nın son dönemini, son dönemde de özellikle bilhassa noktalardan birisini söylüyorum, Abdülhamit dönemini doğru okuma şansını bize öğretilen resmi tarih ışığında okuyamayız. Onun için doğru yazılması lazım evvela. Doğru tarihi kurcalamak lazım. Batı bir taşı çıkarmak için bu kadar arkeolojiyle uğraşıyor. Biz Müslüman olarak tarihimizle ilgilenmiyoruz ya. Halbuki Abdülhamid'in rahmetullahi aleyh, Siyonist teklifler karşısında devletinizin bütün borçlarını ödeyeceğiz. Ayrıca şu kadar devlet hazinesine altın vereceğiz, teneke altın. Senin özeline de şu kadar teneke altın vereceğiz. Bize Kudüs'te ufak bir arazi parçası verir. Ne diyor merhum? Aman ya Rabbi. Sırf bu duruşu bile onun bütün kusurlarını benim nazarımda. Allah nazarında nasıl muamele görülür bilmiyorum. Müslüman olarak benim nazarımda. Bütün hataları eğer varsa örtmeye yetiyor. o toprakları satarız ama aldığımız fiyata. Tabii Yahudi aç gözlü. Altına tapıyor. Altın buzağıya tapmış bir kavim. Ne kadar ne kadar diyor? Aldığımız fiyata. Nedir bu fiyat? Şehitlerin kanı. 14 asırdır o topraklarda şehit kana attı. Onun bedelini ödemeden o toprakların bir karışı dahi kimseye verilmez. Bu cümle bir ümmetin tarihini, bir toplumun tarihini bile kurtarmak için yeterlidir bana göre. Ya Ama sizi bilmiyorum ama ben tarihte Abdülhamid'i Kızıl Sultan diye Yahudi nitelemesiyle tanıdım ve okudum. Ya Onun için gerçek yazılmayan tarihten Doğru ibret çıkartılamaz, doğru ders çıkartılamaz. Tarihi doğru okumak için evvela doğru yazılması lazım. Batı Fransız ihtilalinden bu yana kendi tarihini de sahtekarca bize yutturuyor. Bizim tarihimizi de bize böyle yutturuyor. Onun için Müslüman olarak bizim gerçek manada tarihi gerçek şekliyle yazan evvela insanlarımıza, tarihçilerimize ihtiyacımız var. Ondan sonra da bu tarihten Kur'an perspektifiyle, Kur'an'ın bakış açısıyla Kur'an'ı okumaya ihtiyacımız var. Tarihi okumaya daha doğrusu ihtiyacımız var. İşte bu dört kitap, ifade ederiz, hani dört tane semavi kitap var ya, bunlar aynı zamanda semavi gözlükle okunursa adeta dört tane semavi kitabımızdır. Kur'an'ın işaret ettiği kitaplardır veyahutta da bir, indirilmiş olan saf kitabı, apaçık kainat kitabı, sosyal kitap, toplumsal kitap ve tarih kitabı. Bu kitapları Müslümanca okumak, Müslümanca bunlardan netice çıkarmak ve ümmeti bu çıkartılacak neticeler ışığında yeniden ilmik ilmik örerek tarihteki geçmiş şanımıza yeniden sahip olmak ve kavuşmak. Ümmetin karşısında olduğu ve vermek durumunda olduğu mücadele işte budur. Bu mücadeleye herkes kendi zaviyesinden ve kendi imkanlarından mutlaka ve mutlaka ama katkıda bulunmak zorundadır. Ancak bu irfan ile, bu ilim ile bu doğru okumalarla olduğumuz yerden kalkabiliriz. Cenab-ı Allah bugünleri tez zamanda ümmete göstersin inşallah. Önümüzü güzel mükemmel bir şekilde aydınlatsın inşallah Kaldığımız yerden devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahsettiğimiz ayet-i kerimelerin Allahü Teala'nın emir ve hükümlerine boyun eğmeyenler ile alakalı azap tehdidinde bulunduğunu söz konusu ettik. Ayet-i Kerimeler bunu ifade ediyor. Ondan sonraki 47. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah zaten bu manayı sürdürüyor. Yani kafirler kendilerinin azap ile tehdit edildiklerini görünce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan o zaman akıllanacakları yerde, ibret alacakları yerde, madem sen bizi tehdit ediyorsun o zaman tehdit ettiğini yap diyorlar. Yani faraza. Karşısındakinin kendisini istediği takdirde pekala döebileceğini. Dövme idradesine, kudretine, gücüne sahip olduğunu bilen, fakat her halükarda da ona karşı hiçbir şekilde direnemeyecek, güçsüz, güçsüzlüğüyle birlikte de aklı pek ermeyen, yetersiz kimselerin, efendime söyleyeyim böyle güçlü kimselere meydan okuması gibi. Halbuki o güçlü kimse gücüne rağmen, o güçsüz kimsenin hayrına olacak bir yol gösteriyor. Bak şunu yap senin için iyi olur. yapmasın da böyle bir kötülükle karşılaşırsın diyor. Haydi göster diyor. Ya göstermem senin faydana değil. Sen faydana değil. Çok şey kaybedersin. Belki her şeyini kaybedersin. Bunun yerine her şey kazanacak şekilde aklını başına topla diyor. Örnek İfade aynen bu. Diyor ki Estağidübillah Ve yesteğcilûneke bil azab Ey Muhammed Bizi tehdit ediyorsun ya o azapla Haydi o azabı getir. Senden azabı çabucak getirmeni isterler. İşin hakikatini hala anlamamışlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Ben sizi azaplandıracağım demediğini hatırlamıyorlar sen bizi tehdit ediyorsun ya o zaman o azabı getir ya onu getirecek ben değilim ki ben getireceğim demedim ki bunu hesaba katmıyorlar. Resulullah nerede siz iman etmezseniz ben sizi azaplandıracağım dedi veya hangi Resul kavmine böyle bir şey söyledi iman etmezseniz Allah size azap getirecektir dedi ben getireceğim demedi hiçbir peygamber Diyemez de, çünkü onun buna gücü yetmez. Peygamberler de zaten kendilerinin güçleri ve sınırları, daha doğrusu görevleri çerçevesinde olmayan hiçbir işe kalkışmamışlardır, tevessül etmemişlerdir. Peygamberler tıpkı bu yönleriyle, melekler gibidirler. La yasun Allaha ma amaruhum ve yef'aluna ma Allah'ın kendilerine vermiş olduğu verdiği emirler hususunda Allah'a asla karşı gelmezler. Aksine ne emrolunurlarsa onu söylerler. Nitekim Cenab-ı Allah İsa aleyhisselam'a kıyamet gününde soracak. Ey İsa sen mi insanlara dedin, beni ve annemi Allah'ın dışında iki ilah edinin diye? Şu şu cevaba bakın. Kıyamette gerçekleşecek olan cevabı Cenab-ı Allah bize veriyor. Bir de bazı, ne bileyim yani inşallah tövbe etmek hepimize nasip olur her türlü günahtan. Yok efendime söyleyeyim Cenab-ı Allah benim kiminle evleneceğimi nereden bilecek? Ya İsa Aleyhisselam'ın kıyamet gününde ne söyleyeceğini biliyor ve bana haber veriyor Cenab-ı Allah. Bu mu bu, bunu bilmeyecek? Tövbe estağfirullah. Diyor ki, diyecek ki قال رَبِّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ Şu edebe, şu terbiyeye bakın. Peygamberler bu gibi yerlerde, daha doğrusu söylemedim. Bu çok edebe uygun bir cevap değildir. Allah'ın ilmini hakem kabul ediyor. Kendisine bırakmıyor işi. Ben söylemedim deyip kendisini temize çıkarmıyor. Ama o kadar kemali edeple bir cevap verecek ki bir peygambere yakışan bu. İn kuntu kultuhu faqad alimta. Ya Rabbi eğer ben böyle bir söz söyledimse bunu zaten sen bilmişsindir. Talebu fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsik. Sen benim nefsimde, ruhumda, içimde gizlediklerimi hep biliyordun zaten. Şimdi de biliyorsun, geçmişte de biliyordun, gelecekte de. Neler var hepsini biliyorsun. Ben ise senin gaybında olan ne var bilmiyorum ki. Allahu Ekber peki Cenab-ı Allah ne diyecek el yevme yenfeu sâdıqîne sâdkuhum ondan sonra diyor ki mâ quntu illa ma mâ Allah Rabbim ben onlara senin bana verdiğin emirden başka bir şey söylemedim bana emrettiklerinden başka bir şey söylemedim ya peygamberler bu yönleriyle melekler gibidirler yani. Onlar Allah'ın emri dışına çıkmazlar. Dolayısıyla hiçbir peygamber bana itaat etmezseniz sizi azaplandırırım demez. Ben sizi Allah'ın azabı ile uyarıyorum demiştir. Peygamber ve sellem ne demişti Safa Tepesi'nde? Kureyş'i topluyor. Ondan sonra... اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ بَيْنَ يَدَيْ عَذَاب۪ينَ شَد۪يدٍ Pek çetin, pek şiddetli bir azabın öncesinde sizi uyaran bir kimseyim. O azap gelmeden önce gelecek diye sizleri uyarıyorum diyor. Peygamberlerin vazifesi bu. Dolayısıyla... Kendilerini uyaran o peygamberlerden haydi madem bizi tehdit ediyorsun haydi o azabı getir diye bir talepte bulunmaları akılsızlık üstüne akılsızlıktır. Onun için bir önceki ayeti kerimeyle de alakası bu yönden çok kuvvetlidir. Bunlar Gözleri kör olmasa dahi kalpleri kör olmuş zavallılardı. Ya Allah'ın azabı ile tehdit ediliyorsunuz. Allah'a meydan okuyacak kadar akılsızlık nasıl yapabilirsiniz? Nasıl ve estacilunke bil azab senden azabı çabucak istiyorlar. Oysa velayuhlifu Allahu va'dahu. Allah Verdiği vaatten, sözden, tayin ettiği vakitten asla caymaz. Allah'ın kavlinde, vadinde asla değişiklik olmaz. Ha, Niçin acele ediyorlar? Daha doğrusu böyle istemeleri niçin acelecilik olarak nitelendiriliyor? Şu ayet-i kerimeye bakın. Bu ayet kerime üzerinde biz Müslümanların her bakımdan çok da ayet-i kerimin bu bölümü üzerinde yeterince düşünmemiz gerekiyor. Tefekkür etmemiz, araştırmamız, incelememiz, ayet kelimenin manalarını, ihtiva ettiği manaları olabildiği kadar ortaya çıkarmaya çalışmamız gerekiyor. Şimdiye kadar müfessirler çok şeyler söyledi. Bundan sonra da söylenecek daha çok şey olduğu kanaatindeyim. Ayet kelimeye dikkat edelim. Ve inna yevmen rabbika ke alf senetin mimma ta'dun. Hiç şüphesiz senin Rabbinin nezdindeki bir gün sizin saymakta olduğunuz bin yıl gibidir. Müfessirler değişik manalar vermişlerdir. Ne demek? i̇bn Abbas ve Mücahit kasıt Allahü Teala'nın gökleri ve yeri yarattığı günlerdir diyor. Yani Cenab-ı Allah gökleri ve yeri altı günde yarattığından bahsediyor. O altı günün her biri bin yılla tekabül ediyor. Ama bu bir yıl acaba hangi bin yıldır onu da bilemiyoruz. İkrime Kasıt ahiret günleridir diyor. Ahiret'in bir günü bizim saydığımız bin yıl gibidir. İsa Aleyhisselam'dan bu zamana kadar iki bin küsür yıl geçmiş ha, o da göre iki gün, iki günün birazı belki fecri iki üçüncü günün daha ya atmış ya atmamış. Öyle bir şey. Her şeyden önce tabi. Zaman denilen o mefhum çok büyük bir mefhum. Zaman nedir? Hiçbirimiz anlatamayız. Zaman kısacası benim 60 küsur yaştan fazla, 60'tan fazla bir ömür yaşadığım halde daha dün gibi dünyaya geldiğimi düşünebilmemdir. Ne kadar çabuk geçti. İlkokula gittiğim günü hatırlıyorum, daha dün gibiydi. İmam Hatip'e kaydolduğum günü hatırlıyorum, o da daha dün gibiydi. Aman ne söyleyeyim işte gençliğimi hatırlıyorum, daha dün gibiydi. Hepsi gitti. Kim bilir daha benim gibi kaç kişi geçti ve kaç kişi geçecek? Nedir bu zaman? Gücü ne? Elle tutulmuyor. Gözle görülmüyor. Kendimize göre belirlediğimiz bazı ölçeklerle onu ölçmeye çalışıyoruz. İşte günün doğması, batması vesaireyle, saatle, ayla, haftayla, yılla gibi. Fakat bunun mahiyetini kimse... Zaman şudur, demek imkanımız yok. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki, Adem oğlu bana eziyet ediyor. Zamanı sövüyor, zamana sövüyor. Zamana sövmesin kimse veya sövmeyin.'' diyor. Geceyi ve gündüzü çünkü ben yarattım, onları evirip çeviren benim diyor. Demek ki zaman o kadar önemli ve büyük bir hadise ki, Cenab-ı Allah'ın o kadar büyük bir mahluku ki, değil mi? Benim diyecek kadar onu kendisine izafe ediyor. Çok kıymetli bir varlık bu. Çok kıymetli bir mahluk. Günümüz Müslümanlarının en hayratça harcadıkları değerini, kıymetini bilmedikleri her türlü değerin kendisiyle elde edilebileceği büyük bir değer. Salih amel işleyeceksin zamana ihtiyacın var. Günah işleyeceksin zamana ihtiyacın var. Tembellik yapacaksın zamana ihtiyacın var. Alışkan olacaksın, zamana ihtiyacın var. Zamansız hiçbir şey olmuyor. Onun için Einstein, maddenin dördüncü boyutu zamandır demiştir. Zamansız hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmuyor. Mekan ne kadar müşahatsa, zaman da o kadar... ...soyut bir varlıktır... ...ama vardır... ...ve mekandan daha şiddetli bir şekilde... ...hissedilen soyut veya manevi bir varlıktır... ...zaman mekandan daha çok kendisini hissettiriyor... ...bu aynı zamanda bizim... ...mücerret dediğimiz... ...soyut varlıkları... gayb alemini... ...idrak etmemiz için önemli bir... ...sıçrama noktasıdır birebir yaşadığımız, her nefesimizde varlığını hissettiğimiz ve sürekli değişken, eskilerin, eski Yunan filozofların dediği gibi, aynı nehirde iki defa yıkanılmaz diyor. Niye? Çünkü nehir sürekli değişkendir. Sen aynı yerde girsen bile o nehire, o akım gidiyor. Zaman ondan daha hızlı akıyor. Ondan da daha çok hissedilir bir şekilde akıyor daha derin izler bırakarak akıyor. Bu kadar müşahhas olan bir varlık o kadar soyut. Ne kadar müşahhassa o kadar mücerret. Ha, o halde gayb alemini idrak etmek bizim için zor olmamalı. Çünkü birebir yaşadığımız böyle bir şeyi Elimizle tutamıyor gözümüzle göremiyoruz Materyalist Burada iflas eder Karşıma çıkıp da Ben elimle görmed, tutmadığım Gözümle görmediğim bir şeye inanmam Diyemez Tut bakayım zamanı elinde İstediğin en güçlü Mancınıklarla asıl zamana Durdurdur dur, dur, durabiliyorsan Ne tutabilirsin ne görebilirsin Hiç kusura bakma çünkü zaman güneşin doğup batmasından ibaret değildir. Zaman yerine göre ışık hızıdır. Zaman yerine göre gece gündüzdür. Zaman yerine göre ayda farklıdır. Öbür gezegenlerde farklıdır. Bir başka yerde farklıdır. Şurada farklıdır, burada farklıdır. Ve Cenab-ı Allah nezdinde farklıdır. Değil mi? Değil mi? Sâle sâilünde gelecek. Tasip olursa, ömrümüz yeterse, vaktimiz olursa oraya gelirsek. Ta'rucu ileyhi'l-melâiketü ve rûhü fî yevmin kâne miktâruhu hâmsîne elfeselâ. Orada başka bir boyut. Melekler ve ruh ona süresi miktarı 50.000 bin yıl olan bir günde yükselirler. Bu ne biçim kainat? Bu ne biçim halikiyet? Bu ne biçim mahlukat? Bu nasıl boyut? Nasıl uçsuzluk, bucaksızlık? İşte Cenab-ı Allah öyle azim, pek büyük bir yaratıcıdır. Ve huve el azim, celle celâluh ve la ilâhı. Onun için Kardeşler, ümmet olarak çok zaman kaybettik <gülüyor> ve çok zaman kaybediyoruz. Bu zamanı değerlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız, yapmalıyız. Dünyamız ve ahiretimiz zamanın kıymetini bilmemize bağlıdır. Zamanımızı değerlendirmemize bağlıdır. İstanbul'da bir günde kaç milyon kişi, kaç yüz milyon saat seyahat ediyor vasıtalarda. Ve bunların kaçta kaçı birer sayfa kitap okuyor, veya birer ayet ezberliyor, veya birer hadis öğreniyor, veya birkaç defa Cenab-ı Allah'ı zikrediyor, veya Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür ediyor. Bu şekilde geçmeyen bütün zaman, kendi kendimizi katlettiğimiz zamanlardır. Bu zamanlarımızı biz öldürüyoruz. İnsanın kendi kendisinin katili olması illa intihar etmesiyle olacak bir şey değil ki. Gün be gün kendimizi katlediyoruz. Bunu her bir kişinin sadece İstanbul'dan bahsediyoruz dikkat edin. Sadece vasıtalarda geçirdiği boş zamana çarpın. Televizyon başında geçirdiğimiz lüzumsuz zamanlara, efendim sosyal medya denilen internetidir, şu sudur bu sudur geçirdiğimiz zamanlara vesaireye katın. Ve bunu neredeyse 2 milyara yakın Müslümana çarpın. Kaç trilyon yıl kaybettiğimizi her günde bilmem hesap edebilir miyiz? kaybettiğimiz zamanın tersini de tam tersini de değil onda birini değerlendirdiğimizi düşünün ümmet olarak ondan sonra diyoruz ki ya ya, yetmez mi bu kadar azap bu kadar çile bu kadar ızdırap ona biz karar vereceğiz demek ki Size zamanın değerini bu kadar anlatmayan bu fakir de dahil olmak üzere zamanın kıymetini hakkıyla bilmiyor. Hepimiz bilmiyoruz. Bilmek zorundayız. Öğrenmek zorundayız. Bize öğrenciliğimizde ilk olarak öğrettikleri darb-ı mesel veya atasözü kabilinden deyim. El-vaktu kesseyf. فَاِنْ لَمْ تَقْطَعَهُ يَقْطَعَكَمْ Zaman bir kılıç gibidir. Onu sen kesmezsen o seni biçer. Elimizden geldiği kadar zamanımızı değerlendirelim. Nerede birkaç dakika geçirmeniz muhtemel. Bir yeriniz varsa evde mesela, ...orada bir kitabınız bulunsun. Tamam mı? Diyelim ki dışarı çıkma vaktiniz gelecek. Beş dakika daha çıksam... ...yetişirim diyeceksin. O beş dakikayı beklediğin yerde... ...okuyacağın beş dakikalık bir kitabın olsun. Otobüste gideceksin. Demek ki otobüs kalabalıktır kardeşim. Bir taraftan asıl asılacağın... tutama. Diğer taraftan veya metroda veya neredeyse. Öbür taraftan da tutabileceğin kadar bir kitabın olsun. Veya telefonunu aç kitabını oku artık. Zaman değişti. Telefonda kitap oku. Nasıl oluyorsa oluyor işte. Yani zamanı boş geçirmemiz için bir bahanemiz yok. Biz büyükler zamanın kıymetini bilmezsek, küçükler bizden zamanın kıymetini bilmeyi öğrenmeyecektir. Çocuklarımıza yazık oluyor. Çocuklarımız bu zamanı çok kötü öldürüyorlar. Bunun müsebbibi de bizleriz. Çocuklarınıza niye cep telefonu, niye bilgisayar alıyorsunuz demiyorum. Onlara aldığınız gibi nasıl kullanacaklarını da, doğru kullanmalarını da öğretmeniz gerekir diyorum. Biz öğretmezsek onlar çok zor öğrenir. Bu budur. Vaktiyle yine işte bu sosyal medya denilen şeylerde görüyorum bir yerde görüyorum. Japonları göstermiş veya işte Koreli o tipten kitap okuyorlar. Bizimkileri göstermiş telefon bu şekilde. Japonların altına telefonu yapanlar, bizimkilerin altına telefonu tüketenler. Ha biz de dünyaya hizmet verecek bir üretimde bulunacaksak mutlaka okuyacağız. Yoksa sömürülen bir pazar unsuru olmanın ötesine gidemeyeceğiz. Sömürülmek de çağımızda köleleşmek demektir. Köle olmak demektir. Şu anda olduğumuz gibi. Bir ay çalışırsın bir cep telefonu alırsın. Sömürünün zirvesi bu ya. Sömürünün zirvesi bu. Bir ay çalış bir telefon alacaksın. Ondan sonra bir sene kullanacaksın. Ya bu demada oldu yeni modeli çıktı bunu değiştirmem lazım. Baba olmaz, oğlum olmaz, benimki de olmaz. Haydi ailede bir yeni telefon seferberliği. Bu sadece yüzlerce örnekten bir tanesi. <gülüyor> Tüketenden efendi olmaz günümüzde. Üreteceğiz. Üretmek için de çok çalışacağız, çok çalışkan olacağız. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Zamanın kıymeti böyle biridir. Zamanın kıymetini bilmesen kısacası seni köleleştirirler. Günümüzdeki İslam dünyasının vaziyeti ki Seni topraklarını, zenginlik kaynaklarını sömürülecek bir alan, seni de öldürülecek, bombalanacak bir kavim, bir toplum olarak görürler. Evet, hazin vakamız budur. Hazin vakamız budur. Her birimiz kendi çapından, önce kendisi için, şu anda Türkiye'de insanımızın önümüzde çok güzel hayırlı alanlar var. Herkes kendi zaviyesinden bu göçmen kardeşlerimize ayakta durmak için, Kendisine göre bir proje üretsin. Bunun için çalışsın. Bu insanlar bizim gibi aklı eren, eli tutan, bir şeyler bilen, şu veya bu şekilde tahsilli insanlar. Kendilerinin elinden de bir şeyler gelebilir. Yoksa sadece onlara kış geldi, onlara giyecek temin edelim. Elbette bu gerekir, bu acil ihtiyaçtır. Fakat denildiği gibi. Yani insanlara sürekli balık vermekle iş olmaz. Balık tutmasını öğrenmek veya tutmalarına yardımcı olmak icap ediyor. Belki de biliyorlardır. Balık tutmanın imkanlarını göstereceksin. Yani o manada ensar ve muhacir fevkalade güzel bir örnek vermişlerdir. Abdurrahman bin Alfın örneği bu konuda çok çarpıcı bir örnektir. Gel diyor ensardan kardeşi işte malımın yarısı ağa senin olsun. Değil mi? İki tane hanımım var. İstediğin birisini boşayayım. İddetini beklesin onunla evlen. Allah senin aileni de mübarek kılsın. Senin malına da bereket ihsan etsin. Sen bana çarşının yolunu göster. Her taşın altından ben servet ve hazine bulacağımı ümit ediyorum diyor. Öyle çalışkandılar. bunlar. Ve Abdurrahman bin Avf beş parasız geliyor Mekke'ye bütün sahabiler gibi Medine'ye. Her taşın altından bir hazine bulacağımı ümit ederim diyor. Kısa zamanda Ashab-ı Kiram'ın en zenginlerinden oldu. Bir gün içerisinde deve aldı sattı. Develeri yularlı aldı yularsız sattı. Her bir devede bir yular kar etti. Bir hafta içerisinde 15 sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu görüyor. Güzel elbiseler giyinmiş, kokular suar. Hayrola evleneceğim diyor. Buyurun. İnsanımıza, kardeşlerimize bizim böyle davranmamız lazım. Destek olmamız lazım. Onların da bize karşı böyle davranmaları lazım. Her tarafımız ashab kiram gibi olursa her birimiz kendi bulunduğu yerde ashabın davranışına göre kendisini ayarlarsa bu iş çok kolay çözülür. Yani ümmet olarak her açıdan her cephede Müslümanlaşmaya ihtiyacımız var. Ama biz Müslüman olmanın elbette ehemmiyeti büyüktür. Tevhidden, namazdan ibaret olduğunu farz ediyoruz. E, zekatı da her Müslüman vermiyor veya Müslümanlara mahsup olan herkes vermiyor. Bektaşiye sormuşlar, demişler İslam'ın şartı kaç? Bir demiş. Ya nasıl bir olur demiş. E kardeşim, namazı ve orucu bizim gibiler kaldırdı. İptal et, yapmıyoruz. Hacı ve zekatı da sizin gibi zenginler kaldırdı, yerine getirmiyorlar. Geriye aramızda külfetsiz bir kelime-i kaldı, o da İslam'ın bir şartı kaldı. Müslüman hale gelmemeli. İslam bütünüyle yaşandığı zaman, hayatta hak ettiği veyahut da gereken etkisini gösterir. Gerek bireysel hayatımızda, gerek toplumsal hayatımızda. Birileri ölen birileri için ya üzüldük. Niye üzüldük? E keşke Müslüman olarak ölseydi. E elbette herkesin Müslüman olarak ölmesini temenni ederiz. Fakat hayatı İslam'a düşmanlıkla geçmiş. Yedi sülalesini bilmiyoruz ama en azından babasını, dedesini biliyoruz. İslam'la alakaları yok. Ne bekliyorsunuz? ...Karun'dan, Karunluk'tan başka bir şey bekleyemezsin ki. Bu insanlar Müslüman olsaydı zaten onların zekatlarıyla değil Türkiye'deki açlar... ...değil Suriye'deki göçler, Afrika'daki açları da doyardı. Ve beni, seni, öbürlerini haksız üretim ve rekabetleriyle... ...haksız fiyatlandırmalarıyla bizleri de göz göre göre de sömürdüler yani... ...devleti de sömürerek varlıklarını ortaya koydular. Ya Müslüman olsalardı biz de sevinirdik elbette. Ben kafir olarak oldu, Müslüman olarak oldu. Öldüğümün öldürülümüne hükmetmiyor, O beni ilgilendirmiyor. Fakat vallahi hayatlarında İslam'a, İslam'ı hatırlatan hiçbir şey de yoktu yani. Mesele bu. Ee, onun için Cenab-ı Allah ne diyor... جَوْمَ la يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ Ne müthiş ayetler. O kıyamet günü öyle bir gün olacak ki, malın da evladın da faydası olmayacak. Allah'ın huzuruna selim kalbiyle gelenler ancak, selim kalbiyle gelmenin faydasını görecek. Selim kalp nedir? İman ile dop dolu, yakin ile dop dolu, İslam için çarpan, İslam için yaşayan, riyakarlıktan uzak, başkalarına zulmetmekten uzak kalmış kalptir. Yoksa, مَا اَغْنَا عَنْهُمَا Malı da kazandıkları da ona hiçbir fayda vermedi, vermeyecek de. din çok büyük bir din. Senin sahip olduğun dünyalıkla seni ölçmüyor. Kalbi seliminle hilekarlıktan, zulümden, ahlaksızlıktan, zalimlerin yanında yer almaktan ve bizzat zalimlikten... Uzak duran kalp yarayacak. Ve bu kalbin netice olarak ortaya çıkardığı ameller, salih ameller yarayacak. Başka hiçbir şeyin faydası yok. Gerisi vebaldir, vebal. Kurtulmak isteyecekler o yüklerinden. Fakat yüklendiler bir defa. Dünyada sırtlanan yük, gün ahirette bırakılma şansı yoktur. وَلَا تَزِرُوا غَذِرَةٌ وِذْرَا uhraî Vazira, yük taşıyan demek. Vizir de yük demek. Hiçbir yük, yüklenici, yani hiçbir hammal. Hepimiz hammalız bu dünyada. Amellerimizin hammalıyız. Hiçbir hammal, bir başka hammalın sırtındaki yükü taşımayacak. Herkes kendi yükünü neyse taşıyacak, o kadar. Çok affedersiniz. Kazuratsa kazurat, mücevheratsa mücevherat. Ne yüklenmişse dünyada, ahirette onu taşıyacak. Ne kimse kimse yükünden bir şey veremeyecek, kimse kimseden bir şey alamayacak. La yeczi vâlidun an veledîhî velâ mevlûdun huve câzin avâlidihî şey'e. Cenab-ı Rabbül Alemin bize ahireti unutturmasın. Hep ahireti gözü önünde bulundurarak hizaya ve amele yöneltsin. Ona göre amel edelim. لَا يَجْزِي وَالِدُنْ عَوَّلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَوَّالِدِهِ Hiçbir babanın evladı adına sağlayacağı bir faydası olmayacak. Ve hiçbir evladın da babasına sağlayacağı bir faydası olmayacak erssin bir Merke sebet her bir nefis kazandıkları karşısında alı konulacaktır Salih amel seni o tutukluluktan kurtaracak Bense cehennemin esiri olunacak da o billahcil nereden geldik <gülüyor> zamandan geldik zamanımızı İyi değerlendirelim ki kıyamet gününde salih amelimiz ve güzel değerlendirdiğimiz bu zaman dünyada işimize yaradığı gibi ahirette de yarasın. Kıyamet gününün bir adı nedir? Teğabun suresinde geçtiği gibi yevmü teğabundur. Yani aldanış günü. O gün diyor her nefis aldanışta olduğunu anlayacaktır. Nasıl? Salih amel işleyenler salih amellere verilen mükafatı görecekler. Tübe. Keşke daha fazla amel işleseydim. Daha fazla mükafat görecektim. Şu mükafatlara bak. Diye aldandığının farkına varacak. Salih amel işlememiş olanlar da salih amel işleyenlerin mükafatını görecek. Kendisinin amelinin kötü olduğunu görecek. Tam aldanış içerisindeyim diyecek. Ben de iyi amel işlemiş olsaydım bari şu mükafatlara ermiş olacaktım. Onun için her halükarda aldanışta olduğumuzu kabul edeceğiz. Ama bari aldanışımız az olsun. Şu andan itibaren aldanış e, seviyemizi düşürelim. Düşürmeye çalışalım. Gayret edelim. Onun için ümmetin en hayırlısı, insanların en hayırlısı kim? İnsanlara faydalı olandır. Nasıl faydalı olacağız? Yatarak uyuyarak mı? He? Tembellik ederek mi? Hiçbir şey üretmeden mi? Beşeriyetin hayrına işler yapmadan mı? Ümmete yarayacak işler üretmeden mi? İlim üretmeden, bilgi üretmeden, salih amel üretmeden, efendim, sadakalarla, zekatlarla hayatımızı zenginleştirmeden, zikirlerle hayatımızı, dünyamızı, ahiretimizi imar etmeden mi? Biz insanlara faydalı olacağız. Hayrunnaz, men Nas. İnsanların en hayırlısı, insanlara faati dokunandır. Kim hayırlı olmak istemez? Akılsızlar istemez. Biz onlardan değiliz elhamdülillah. O halde insanlara çok faydalı olmak için... ...çok çalışacağız kardeşler. Ne çalışabiliyorsak... ...veya o esnada bulunduğumuz şartlarda... ...ne üzerinde çalışmamız gerekiyorsa onu çalışacağız. İlimse ilim, amelse amel... Allah yolunda cihatsa cihat, tebliğse tebliğ, zikirse zikir, namazsa namaz, teheccütse teheccüt, zekatsa zekat, her neyse. Zamanı ne kadar başkalarının faydasına ve kendi faydana kullanabilirsen o kadar hayırlısın. Mesele bu. Onun için Cenab-ı Allah'ın bu inne yevmen ve inne yevmen inda rabbike ke alf senetin de ihtilaf etmiş. Buradaki gün hangi gün? Ama Cenab-ı Allah'ın nezdindeki o günler çok uzun olduğuna göre, ahiret günleri özellikle çok uzun olduğuna göre, özellikle cennet ve cehennem de hatta sonsuz olduğuna göre, bu sonlu dünyada sonsuz mahsuller peşinde koşalım. Cennette ebedileşecek, amellerle hayatımızı zenginleştirelim. O zaman kendimize de faydalı oluruz. Başkalarına da faydalı oluruz. Farkında olsak da faydalı oluruz. Olmasak da faydalı oluruz. Onun için özellikle zamanı iyi değerlendiren ümmetler kurtulurlar. Zamanı iyi değerlendiremeyen ümmetler kurtulmazlar. Helak olurlar. Materyalismin çağında öğrenciyken de bize ilk öğrettikleri şey ...lerden birisi daha doğrusu... ...vakit... ...nakittir. Yani zaman paradır. Biz böyle demiyoruz. Ya ne diyoruz? Zaman ebediyettir. Onu değerlendirdiğin... ...şekle göre... ...ya cennette ebediyet olur... ...veya da cehennemle... ...audu billah. Biz... ...materyalizm gibi... Kısa boyutlu ne görürüz ne düşünürüz. Bizim ufkumuz ebediyete uzanıyor. Ümmeti Muhammed, ufku en geniş olması gereken, hakikatte de böyle olan, gerçek ümmet böyledir. En geniş olan ümmettir. Çünkü ümmeti Muhammed ahirete bakar. Ahirette de sonsuzluk vardır. 50 bin sene, 100 bin sene gibi bir sınırı dahi yoktur. Onun için Kur'an-ı Kerim ısrarla gayba iman, ahirete iman üzerinde duruyor. Ahireti bize uzun uzun anlatıyor. Kıyameti ve ahireti gözümüzle görmüş gibi bize gösteriyor ve biz de onu yaşayarak bilelim. Şu anda adını unuttuğum bir geçmişteki İslam alimlerinden veya zahitlerinden birisi, namaz kıldırıyor. Ve rabbuhum şerâben tâhûrun ayet-i kerimesini okuyor. Ve Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Bunu okurken adeta su içiyormuş gibi okuyor <gülüyor> diyor. Vesekahum rabbuhum şerâben diye. <gülüyor> Cemaat daha önce cemaatten sudü daha sonra biri soruyor ya diyor. Ne oldu sana? Sen böyle adeta bir şey içiyormuşsun gibi okudun bu ayet-i kerimeyi. Allah'a yemin ederim diyor. Şu cevaba bakın. Şu kadar yıldan beri bu ayet-i kerimeyi okurken cennetteymişim ve o güzel tertemiş şaraptan içiyormuşum gibi okuyorum diyor. <gülüyor> Ahiret gelmeden önce adam cenneti yaşıyor ya. İman işte budur. Şimdi bu şekilde iman eden bir Müslüman dünyaya kaç metelik verir? Dünyanın nesine kıymet verir? Dünyaya ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın değer verdiği kadar değer verir. Ben sadece yolculuk yaparken yoldaki bir ağacın gölgesinde oturup dinlenip, dinlendikten sonra tekrar yoluna devam eden birisi gibiyim. Görüyor musunuz bu muhteşem benzetmeyi? bu edebiyatı, o ayrı bir konu. O belagatı ayrı bir konu. Fakat hayat işte budur. Bir yolculuktan geliyorsun, bir hedefe doğru gidiyorsun, yoruluyorsun. Kısacık bir mola veriyorsun bir ağacın dibinde. İşte dünya hayatı budur. Ama bu öyle bir hayat ki, bu kısacık molada siz ebedi yolculuğunuzu, Erişilmez bir mutluluğa dönüştürebiliyorsunuz. Büyük bir fırsat. Ona ehemmiyet verelim. Bu yolculuğu önemsiyelim. Yolculuğumuz esnasındaki bu molayı, şu dünyadaki ağaç altındaki molamızı iyi değerlendirelim. Rabbim bizlere dünyalarında ahiret için yaşamayı nasip etsin. Hepimize inşallah. Ahireti bize unutturmasın. Kendisini unutturmasın. Bizi kendi kendimize bırakmasın. Bizi hep, her lahzada onun dinini yaşamak arzusuyla, telaşıyla yaşayanlardan ve bunu fiilen uygulayıp gerçekleştirenlerden eylesin. subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin.